537, numaralı konu, Avef bin Ebi Haye'nin oruç tutması ve Hazreti Ömer'in onun hakkında söyledikleri, evet, Müdrik bin Avef el-Ahmes'i şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer yanımdayken Numan bin Mukarrin'in postası geldi, Hazreti Ömer, halkı ondan sordu, o da, halktan isabet alanları saymaya başladı, falan öldürüldü, falan öldürüldü dedi ve, bizim tanımadığımız bir takım kimseler de vardır, deyince Hazreti Ömer, fakat Allah onları tanıyor, dedi, orada hazır olanlar, Avef bin Ebi Haye, El Ahmesi'yi kast ederek, nefsini Allah yolunda satan bir kişi de, dediler, ben de, ey müminlerin emiri, Allah'a yemin ederim ki, dayım hakkında halkın iddiası şudur ki, o, kendi nefsini tehlikeye atmıştır, dedim, Hazreti Ömer, böyle diyenler yalan söylüyorlar, fakat o dünyasını verdi, ahiretini satın aldı, dedi, Avef bin Ebi Haye şehit düştüğünde oruçluydu, savaş meydanından onun mübarek naaşını aldıklarında henüz nefes alıyordu, kendisine su teklif ettiler, Ölünceye kadar suyu kabul etmedi.